Bu mevzu namazdaki yapılan hatalarla alakalı. Namazda başlamadan önce yapılması gereken biliyorsunuz bazı şartlar var. Bunlardan bir tanesi de fazlardan bir tanesi de insanın avret mahallini yapması? Örtmesi. Namaza bu şekilde başlaması. Yani daha genel bir ifadeyle namazda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 Fetzeru wartedu wenta'lu walqu alkhfaf izaryin ridayin ayaklarınıza ayakkabılar giyin o alqu alkhfaf mestleri giymeyin, walqu alsarawilat şalvarları pantolonları diyor atın şalvarları atın giymeyin ve aleykum bilibasi abikum İsmail atanız İsmail'in elbiselerini giyin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 Araplara başka kültürlerden kılık kıyafet ne olmamış? Girmemiş. Yine İbn-i Mesud'dan bir rivayetle, İbn-i Mesud şöyle diyor. لَا يُشْبِهُ الزَّيُّ الزَّيَّ حَتَّى تُشْبِهُ الْقُلُوبَ حَتَّى تُشْبِهُ الْقُلُوبُ الْقُلُوبَ Kıyafetler kıyafetlere, kılık kıyafetler. Birbirlerine benzediği zaman kalpler de birbirine ne yapar? benzer kalplerde de birbirinden aynısı olur. Yani kalpler birbirinin aynısıdır. Kalpler neyin aynısıdır? Aynı zamanda kişinin giydiği kılık kıyafetin aynısıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz şöyle buyuruyor bir hadiste. Bi kavmin kim bir kavme benzemek isterse ya da kim bir kavme benzerse o da o kavimdendir. Tabi Müslümanlar henüz 19. yüzyılın başına kadar ııı e, e,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 Artık pislikleridir diyor. Onların buraya etkileyip bıraktığı kötülüklerdir, yanlışlıklardır. Ama bundan önce baktığınız zaman Müslümanların neyi var? Kendine özgü bir yaşam biçim var. Ben hala hayatta dedem ve konuştuğum zaman bana bizim köyümüzden bahsederken kadınların kapanış, başlarını örtüş tarzlarını, şekillerini anlatınca diyorum ki yani bu 1500, 1300 sene önce Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde de böyleydi.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 Elbiseleri secdeye, rüküye giderken katlanacak, yıpranacak diye, dizleri çıkacak diye namaz kılmaz oldular. Böyle bu bahaneleri sunan insanlar var değil mi? Namaz kılmamak için. Görüyorsunuz moda insanları ne hale getirdi. Arkadaşlar, namazda giymemiz gereken, elbisede aranan ilk şartlardan bir tanesi elbisenin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 Kılık kıyafetin ne etkisi var? Kalbe. Aynı şekilde İbn-i Mesud'dan gelen rivayette de olduğu üzere. Mesela bir adama diyor asker kıyafeti giydirirsin. O kendini ne zannetmeye başlar? Asker, komutan. Nağralar atmaya başlar böyle eline alır. Çocuklar da böyle öyledir değil mi? O çocuğa polis kıyafeti giydiriyorsun hemen. Polis rolü kesmeye başlıyor. Ee, Müslümanlar da kafirlere...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 ...etmeyecek şekilde geniş olacak. Erkeklerde de kadınlarda da. Aynı şekilde diyorlar ki... ...kadının eteklen ya üzerindeki dar bir buğrı yüzle... ...göğüslerini gösterecek bir şekilde... ...kalçalarını gösterecek bir şekilde... ...namaz kılması diyorlar... ...caiz değildir. Ne yapacak? Az sonra... ...hadislerde de gelecek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 Bayanlarla erkeklerin bir ortak girişlerinin olduğu mescidlerde. Yani öyle kılık kıyafetle namaz kılan bayanlar görüyorsunuz ki subhanallah diyorsunuz. Ayakları dizlerine kadar açık. Üzerine pardesü diye onların isimlendirdiği pardesü diye şeyler daracık. Bütün göğüsler, avret belli. Bunların hepsi arkadaşlar sakıncalı olan kıyafetlerden.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 ayak bileğinden bir karış aşağıya kadar uzatmalarına ruhsat veriyor. Summa <gülüyor> nehu, kadınlar diyor ki ey Allah'ın Resulü biraz daha uzatalım. Dileklerimiz belki olur ki gözükür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki feza şibran. Diyor ki tamam bir karış daha yükselt. Ne oldu toplamda? İki karış oldu. fekunne yursilna ileyena fenzera lehun zıraa. Ve kadınlar diyor bizlere elbiselerini gönderirlerdi. Bizler de onlara ne yapardık?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 Tekrardan geldi diyor adam. Ne bir lezzet tasam dedi ki yine adama. İlhab fe tavadda. Git bir de abdest al. Abdest kusne bir de abdest. Faqale lahu رجل. Ya Rasulallah, ma aleke amartahu an yatawadda? Bir adam da diyor ki Aleyhisselam'a. Niye diyor ey Allah'ın Resulü bu adama abdest almaya emrediyorsun? Summasakete anhu. قال. Aleyhisselam bir müddet sükut ediyor ve diyor ki: "İnnehu kana yusalli ve huwa musbilu izarehu."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 İmam Nevevi rahimahullah diyor ki Riyazu Salihinde ve Mecmu adlı fıkıh kitabında sahihun ala şartı Müslim. Bu hadis İmam Müslim'in şartına uygun bir şekilde sahihtir. İmam Nevevi rahimahullah bu hadisi ne yapmış Sahih görmüş Ahmet Çakir muhasır muhaddislerden o da bu hadisi sahih gören alimlerden.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 çıkmasını emretti diyorlar. O halde arkadaşlar ne yapacağız? Giymiş olduğumuz elbiselerimizin uzunluğuna namazda ve namaz dışında çok dikkat edeceğiz. Tabii burada bir sakınca daha var. Bazıları namaz dışında pantolonu uzun bir şekilde dolaşıyor. Namaza geldiği zaman pantolonunu ne yapıyor? Namaz için kıvırıyor. Bu da yasak. Aleyhissalatu vesselam bana ney yolundum, ney yolundum. Yasaklandı. Elbisemi ve saçımı toplamak. Diyor. Yani namazda insanın, namaz için yahut da namaza gelmeden önce vayahut da namaz içinde elbisesini kıvırması, saçlarını toplaması yasaklanmış. Bu sebeple tek çıkar yol, pantolonların dar olanlarını genişletmek, uzun olanların da ne yapmak?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 Burada Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullaha, rahimahullah'a bununla ilgili bir soru soruluyor. Hal tasihuhu salatu vera el-mubtedir vel-musbili izarahu. Bidatçı ve elbisesi yere uzanan bir adamın arkasında namaz kılmak sahih midir? Kılınan namaz doğru mudur diye bir fetva sorulmuş. O da şöyle cevap veriyor. Diyor ki, naam tasihuhu salatu halfel-mubtedir ve halfel-musbili izarahu ve min minel-usâh. Bidatçı kimsenin elbisesini yere sürten bir adamın ve günahkar kimsenin arkasında namaz kılmak caizdir. Namazda sahihdir. Fi esahi kawleil olama <gülüyor> ilimehlinden olan iki görüşün en sahih olanına göre bunun aksi olan görüş de var. Ma'alim tekunul bid'atu mukeffiraten lisahibiha. Şayet bidatın sahibini, o bidatçinin bidatı kişiyi dinden çıkaran bir bidat ise o zaman müstesna o zaman müstesna diyor. Fıinkanet mukeffiraten lehu, şayet bidat sahibini tekfir edecek bidat ise kel cehmi ve nahvi cehmiye gibi Allah'ın isimlerini, sıfatlarını inkar edenler gibi minmen bidathum, tuhrujhum an dairat el İslam, فلا تصيحوا الصلاة خلفهم, onların arkasında namaz kılmak ne olmaz diyor. Sahih olmaz. والاسبال Elbisenin uzun olması namazda erkekler için. Min cumletil maasi. Bu da günahlardan bir günahtır diyor. Elleti yezibu terkuha. Bu günahın bir an önce ne yapılması lazım? Terk edilmesi lazım. Vel <gülüyor> hazaru Sakınmak lazım. Ve <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Ma asfala minel Ka'beyni min el izar <gülüyor> fehu fi'n nar. Entarin'in elbisenin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 o elbiseyi atar. Havluyu atar. O şekilde kılar. Dedik diğer bir husus. Az önce zikrettik. Namazda yapmak? Elbiseyi kıvırmak. Namaz için namazdan önce ya da namazda elbisesinin insanın pantolonunu, gömleğini kıvırması. Ama zaten gömlek kısa kolluysa, kıyafet kısa kolluysa bu nehyye girmez. Yani elbisenin asıl şekli buysa bu onahe.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 Veyahut da çok böyle cafcaflı, dikkat çeken bir elbise ise aynı şekilde mekruh. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Vesselam hamisa. Böyle bir namaz kılıyor. Hamisa çizgili, alaca bulaca olan bir kıyafet. Fe lemme kada salata o namazını bitirince izhebu bihâzîl kamisa. Diyor ki alın bu elbiseyi götürün. İlâ Ebi Cahmi ibn-i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 Kırmızı elbise giymek. Erkekler için kırmızı ile boyanmış elbise. Bu da arkadaşlar nehy olunmuş, yasaklanmış bir kıyafet. Namazda ve namaz dışında buna ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Ee, rivayette Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem raa aleyhi fevbeyni muasfareyn Abdullah Amr'ın üstünde aleyhissalatu vesselam kırmızıya boyanmış iki elbise görüyor. Yani gömlek ve izar. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Amr bin Asa, "İnne hadi min thiyabil kuffar." Bu kıyafet kafirlerin giydiği kıyafetlerdendir. "Fela telbesha." Bu kıyafetleri ne yapma? Bir daha giyme. "Ve fi rivaye" Bir rivayette de diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam: "E ummuk emaretke bihaza? Annem mi giydir sana böyle biseleri?" "Kultu" اغسلهما diyor ki yıkayayım mı Allah'ın Resulü yani yıkayayım boyası gitsin mi bel, بل احرقهما hayır yak onları. Ve da bir rivayette de diyor ki evet faaltu ben de ne yaptım? Yaktım. Başka bir rivayette ise annennebi sallallahu aleyhi ve sellem ra alayhi raytatan Aleyhisselam şeffaf ince bir elbise görüyor sahabenin üzerinde mudarraja bil asfar kırmızıya boyanmış. Feqale diyor ki Aleyhissalatu vesselam ona, "Ma hazihi rıta'tulletî aleyk?" Hendir bu zerindeki elbise. diyor ki sahabe, hoşuna gitmediğini anladım. Aleyhissalatu vesselam hoşuna bu kıyafet gitmedi. Fa'ataitu ehli eve geldim ve hum ten tenûran lehum. Ailem de tenur yakıyordu. Ne demek tenur? Fandır. Fırın, ekmek pişirilen, tandır. "Fakat zaptuha fi attım" diyor, tenürün, tandırın içine ayaktım. "Fum <gülüyor> ateitu min alqad" Ertesi gün geldim, Aleyhisselat Vesselam'ın yanına. "Fakala, ya Abdullah" dedi ki bana, "Ey Abdullah, ne yaptın o elbiseyi?" "Taşipted" diyor, bakın Aleyhisselat Vesselam. Yani sahabeler de böyle. Abdullah, şey Ömer bin Hattab radıyallahu Anh ölümde şeyinde, onu hasta ziyaretine gelmiş. Delikanlığın elbisesinin yere sürtüldüğünü görünce çağırttırıyor tekrardan ve ona nasihat ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kırmızı elbiseyi görmüş, ertesi gün tekrardan soruyor. O da diyor ki, akbar tuhu dedim ki yaptığını söyledi, haber verdim diyor, yaktım onu diyor. Diyor ki ba adna Niye diyor onu ailene giydirmedin? Yani yakma, israf olmasın, ailene giydir.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 Diğer bir husus arkadaşlar namazı açık takkesiz bir şekilde kılmak başını açık bir şekilde kılması erkeklerin Şehit Albani bani rahimahullah diyor ki "Valladhi arahu" benim görüşüme göre "Ana salata hasiru rasi makruha başı açık namaz kılmak mekrutur. "Dalik annu min al musallam bihi istehbabu dhuulu al muslim fi salah fi akme li hiyat islamiyen li al hadis fain allah aqul an yutezayna lehu.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 bir kılık kıyafetle başı örtülü gezmek. Ne zaman Garp, Batı kültürü bize sirayet etti? Ne yapıldı? Bu İslami, Nebevi sünnet Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hep başı ne gezmiş? Yani örtülü gezmiş. Sahabeler onu, onu hep başı örtülü görmüşler. Tabi alır rivayetler var İbn-i Abbas'tan zannedersem. Öldüğü zaman Aleyhisselatü Vesselam'a bakmadım diyor. Çünkü bizim onu başını açık göreceğimizi hoşlanmadığını bildiğim için bakmadım. Bu da biz ahir zaman ümmetinin kafirlerden etkilenerek değiştirmiş olduğu sünnetlerden bir tanesi. İnşallah bu hafta elbiselerle alakalı bu konulara değinmiş olduk. Önümüzdeki hafta Namaz kılınan yer, mekanlarla alakalı mevzuya geçeceğiz. Konuyla alakalı sorusu olan arkadaş varsa alabiliriz. <gülüyor> Namazda bayanlar ayaklarını örtecek. Namaz dışında icma ile ayaklar avret. Namaz dışında ayaklar icma ile avret. Namaz içinde cumhur, cumhur ilim ehlinin çoğunluğu, Aya avret görüyor, raci olan da o. Evet. Kırmızı. Kırmızı denilen her şey buna girer arkadaşlar. Kırmızı denilen her şey. Açık kırmızı, koyu kırmızı. Pembe, hocam, pembe. pembe hayır, pembe, ismi pembe onun. Onlara has bir şey değil ama. Pembe ha, pembe. Onlara has hususi bir şey değil. Evet. E, buraya... Kısa kollu atletle namaz kılınır mı? Kılınır ama eftar olan güzel bu kıyafetle az önceki almış olduğumuz eserlerden dolayı. Yavaş yavaş. Kadınların bu kafadan giriyorlar yani. Dinle arkadaşlar. Evet. Kadınların arabesenin getirdi, abim getirmişti. Evet. Kafadan giriyorsun direkt bir parça ama uzun. Tamam. Ayağı kaplıyor. Evet. Ayak görünmüyor. Tamam. O ne namaz kılınır Namaz kıl. Evet, eftar olan odur. Kadının baştan böyle üzerine elbise alarak kılması. Dediğim gibi etekle, üzerindeki dar bluzla kadın ne yapamaz? Namaz kılamaz. Ayağına... Hocam, kendi, kendi hususi odasında dahi. Hocam, kendi hususi odasında dahi. Çünkü aklıma şu, bunu ge şeyi getirdin sen. Sürüti zikrediyor Rahim Bazı insanlar... Leyle Geceyi biz ne yaptık diyor. Ben Elbise ben yaptık. yaptık. Bu ayetten delil getirerek bazı ahmaklar demişler ki gecenin çıplak namaz kılabilirsiniz çünkü gece nedir? <gülüyor> Örtüdür. Yani kendi odasında, yatak odasında, evinde dahi olsa kadın ne yapacak arkadaşlar? Kadın e, az önce zikredilen e, şartlara hayiz kıyafetle namaz kılacak. Evet. Başka sorusu olan yoksa burada etelim Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve töbü ileyk